وَشَضَ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzere olsun. Aleyküm Bugünkü dersimizde imanın şubelerinin dokuzuncusu Müminlerin diyarı ve gidecekleri yer cennettir. Kafirlerin diyarı ve gidecekleri yer ise cehennemdir. İmanın şubelerinin dokuzuncusu buna iman etmektir. Müminlerin gideceği yer cennet, kafirlerin ise gideceği yer cehennemdir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 81 ve 82. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Her kim bir günah kazanır ve bu günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte böyleleri cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Her kim iman eder ve salih amel de işlerse işte bunlar da cennet halkıdır, cennet ehlidir. <gülüyor> Onlar da orada ebedidirler. Allah'a sevdi cennet kıyamet suresini vasfederken de şöyle buyuruyor. O gün geldiği zaman hiç kimse Allah'ın izni olmadan konuşamaz. O gün toplanacak olanların kimi isyankârdır, kimi de mutludur. İsyan edenler cehennemdedirler. Orada onların ızdıraptan ileri gelen Ağlayışlı nefes alışverişleri vardır. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer durduğu müddetçe orada daimidirler. Şüphesiz Rabbin dilediğini yapacaktır. Mutlu olanlara gelince onlar da cennette olup Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer durduğu sürece kesintisiz bir ihsan olarak orada yani cennette ebedi olarak kalacaklardır. Allah Azze ve Celle bizi cennet ehlinden eylesin. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam her kim Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şirk koşmadan kavuşursa kıyamet günü muhakkak o kimse cennete girer. Her kim de Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olduğu halde kavuşursa o kişi de cehenneme girer buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü Və sələm. Evet, kardeşlerim <gülüyor> Halim-i Rahimullah diyor ki, selef alimlerinden artık Müslümanların cennete gireceği dönecekleri yerin cennet olacağı, kafirlerin de dönecekleri yer, gidecekleri yer cehennem olduğu ortaya çıktıktan sonra, anlaşıldıktan sonra Allah Azze ve Celle der ki, اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ ve fez işte fuccarların günahkarların gideceği yerin adı olan siccin kitabıdır diyor. Siccin kitabındadır. Ve yine inne kitabal abrarlar defii'liyin gideceği yeri yazan kitapta nedir? illiyindir buyuruyor Allah subhanahu ve taala. Demek ki bunların gideceği ve diğerlerinin gideceği yer ne yapılmış Allah Azze ve Celle tarafından yazılmış. Demek ki sicin kelimesi İlliyyin kelimesinin neyi muhalifi? Tam zıttı. Çünkü Siccin denildiği zaman günahkarların gideceği yerin yazıldığı kitap. İlliyyin ise müminlerin, Müslümanların gideceği yerin yazıldığı kitap. Tıpkı burada iyiler ve kötülerin farkı gibi. Ve burada Allah Azze ve Celle'ye cenneti cehennemi haviye yani çok derin bir çukur olarak isimlendirmiş ve cenneti de âliye yani yüksek bir yer olarak vasıflamış Allah subhanahu ve teala ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da hadisinde buyurduğu gibi enna rühe'l mu'mini ta'la bihi mü'minin ruhu ne atar? yükselir diyor yükseğe çıkartılır ve ruhul kafir Ve kafirin ruhu da ne yapılır? Yerin dibine batırılır buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. O yüzden müellif diyor ki biz hiçbir alimden, hiçbir senefimizden cennetin yerin dibinde olduğunu söyleyen bir kimse söyleme bilmiyoruz diyor. Demek ki cennet arşın dışında göklerin fevkinde, göklerin üzerindedir lafından başka bir şey duymadık. Ve böylelikle Allah Azze ve Celle'nin şu kavli, وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَانْ Gökyüzü yerinden oynatıldığı zaman veya kaldırıldığı zaman ayeti de Allah bilir ki buna işaret etmektedir diyor. Ki o gökyüzü kaldırıldığı zaman, yerinden oynatıldığı zaman arkasındaki diyor cennetler ortaya çıkar ve biz de ne yaparız onu seyrederiz diyor. Muhakkak ki, cennet ne yapılır? Muttakiler için, Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar için ne yapılır? Yaklaştırılır buyurur. Allah Subhanehu ve şu ara Suresi 90. ayet-i kerimesinde. Abdullah İbn-i Beyhakkədər ki, Abdullah i̇bn Selam şöyle dedi, diyor. Muhakkak ki, yaratılmışların en değerlisi, bu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve cennet de gökyüzündedir diyor. Ve cehennem de yerin dibindedir. Kıyamet günü ordu olduğu zaman Allah azze ve celle yaratılmışları mahlukları ümmet ümmet peygamber peygamber ne yapacaktır? Tekrar dilitecektir. Sonra cehennemin üzerine köprü kurulacaktır. Sonra bir münadi, bir çağrıcı nida edecek, Ahmet ve ümmeti nerededir diyecektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ümmeti kalkacak ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ne yapacaktır? Ümmeti tabi olacaktır. Ümmeti içerisinde iyisiyle kötüsüyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselama tabi olacaktır diyor. Daha sonra bunlar ne yapacak? O cehennemin üzerinde kurulmuş olan, Cisre doğru, köprüye doğru ilerleyeceklerdir diyor. Sonra Allah Azze ve Celle o düşmanlarının gözlerini siler, yok eder diyor. Ve onlar da ne yapar? Sağa sola saldırmaya başlarlar. Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onunla birlikte olan salih kimseler ne yaparlar? O köprüden, cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüden, Sağ salim kurtulurlar diyor. Ve onlar ne yaparlar? Cennetteki yerlerine yerleştirilirler. Sonra her peygamber, her ümmet ne yapar? Kendi peygamberiyle birlikte o köprüye doğru ilerler demiştir. Halimi Rahimullah diyor ki, e, burada gösteriyor ki bu tür gelen haberler, cisir yani köprü, Ne yapılmıştır? Cehennemin üzerine kurulmuştur ki bu da cennette ne yapmıştır? Uluv'da daha yüksekte olduğunun göstergesinden bir tanesidir. Ve kimi de cehennemin kapıları olduğunu, o kapıların e, cehennem nedir? Sırat köprüsü cehennemin üzerinde kurulmuştur. Ve o sırat köpüsünün üzerinde de ne vardır? Üzerinde yanıklar olan kapılar vardır diyor. Ve her kim o kapıdan girerse ne yapacaktır? Cehennemin dibini boğulayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle orada وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler! Bugün ne yapın? Müminlerden ayrılın diyecektir. İşte bu da ne yapılacaktır? Allah en iyisini bilir işte o köprü başında olacaktır. İnsanlar o köprünün başına geldiği zaman Allah Azze ve Celle evet. o kafirlere Ey kafirler bugün ne yapın? Vum tâzul yevm ve Ey kafirler siz bugün şöyle müminlerden bir ayrılın bakalım diyeceklerdir. Ki o köprüde ne yapacaktır? Ancak müminler sağ salim yapacaktır kurtulacaktır. Ve kullema ulqiya fiha fawj salahum khazanatuha alam yetikum nadir. O cehenneme diyor her bir topluluk atıldığında o cehennemin bekçisi soracak ya alam yetikum nadir. Size herhangi bir uyarıcı gelmedi mi? Ki siz o uyarıcıya uysaydınız da bugün bu düştüğünüz hale, siz bugün bu cehenneme atılmasaydınız diyeceklerdir. اَلْقِيَا ف۪يِ جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪ۜ Öyleyse her inatçı kafiri ne yapın? Bugün cehenneme atın buyuracaktır. Allah subhanahu ve teala. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, cehennem nedir? Çok çukur olan bir yerdedir. Çünkü atılma fiili nedir? Bir insanın yüksekten aşağı olması itibarıyla atılmasıdır. Yani atılma denildiği zaman bir şey yukarı doğru çıkartmak, atmak manasına değildir. Ne zamanki yüksekten bir şey bırakırsanız işte o nedir? Atılma manasına gelir. Demek ki cennet çok yüksekte, cehennem ise nedir? Yerin dibindedir ki bu en doğrusunu Allah bilir, keyfiyetini Allah bilir. Ayet ve hadislerden çıkartılan manalar nedir? Bu doğrultudadır. Bunlar kafirler. Münafıklara gelince onlar da o köprüde ne yaparlar? Müminlerin arkalarında yürürler. Ki onların ne yapsınlar? Gölgelerinden, nurlarından faydalansınlar. Ama o gün münafık erkek ve kadınlar iman edenlere derler ki bizi bekleyin de nurunuzdan bir parça alalım. Onlara şöyle denilir arkanıza dönün de orada nur parayı. Daha sonra onlar ne yapılacaklar? İmanları ve amelleri nispetinde o nurdan faydalaracaklar ama münafıkta ne iman vardır ne de amel vardır. Öylelikle o münafıklar da ne yaparlar? Müminlerden ayrılırlar. Ve yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ Ve müminler ile kafirler, münafıklar arasına kapıları, üzerinde kapıları olan bir duvar çekilir diyor. بَاطِنُهُ, باطنه ف۪يهَ الرَّحْمَ O duvarın batını içi nedir? Rahmettir. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْهِلَابِ Ve duvarın dışına baktığınız zaman, düşçüsüne baktığınız zaman ne vardır? Azap vardır. يُنَادُونَهُمْ اَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ Ve o münafıklar müminlere seslenirler. Bizler sizlerle birlikte dünyadayken birlikte değil miydik? Sizinle beraber namaz kılıyor ve sizinle birlikte cihada savaşa katılmıyor mu katılmıyor muyduk? Taleu bale hunakenkum fetantum enfusuket. Sizler ey münafıklar bizimle beraber namaz kılıyordunuz, bizimle beraber savaşa katılıyordunuz ama ne yaptınız? sizler iman etmemekle ve amellerinizde ihlaslı olmamakla olmamakla ne yaptınız? Kendinize, kendi nefsinize kötülük ettiniz. Demek ki kardeşlerim <gülüyor> bu duvar, Allah Azze ve Celle'nin ayette bahsettiği duvar sırat köprüsünün bitiminde meydana gelecek bir duvar. Ki o esnada müminler ne yapılır? Münafıklardan ayrılır. Ki, münafıklar o kapıdan başka bir şey bulamazlar ve oradan da ne yaparlar? فِي الدَرْكِ Yani cehennemin en alt tabakasına ne yapılırlar? اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ Muhakkak ki münafıklar nedir? Ateşin cehennemin en alt tabakasındadır buyurur. Allah azze ve celle neden? Çünkü o münafıklar Dünyada iken müminlerle, müslümanlarla ne yaptılar? Alay ettiler. Bu sebepten dolayı ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle onları cehennemde en az seviyeye atmıştır. Allah Azze ve Celle bizleri münafık olmaktan ve münafıklardan, münafıklıktan, münafık olmaktan bizleri korusun ya Rabbi. Allahümme amin. Burada... Cennet ve cehennemle alakalı işleyeceğimiz bir ayet var kardeşlerim. Bir bölüm başlığı olarak Allah Azze ve Celle Meryem Suresi de 68'den 72. ayeti kerimesine kadar buyuruyor ki ''Onları ve şeytanları ahirette mutlaka toplayacak ve hepsini cehennemin etrafında diz üstü hazır tutacağız.'' Sonra da her cemaatten Rahman'a karşı en çok büyüklük taslayanı çekip çıkaracağız. Sonra biz oraya girmeye en layık olanları elbette daha iyi biliriz. İçinizde hiç kimse yoktur ki cehenneme yaklaşmış ve onun çevresinde bulunmuş olmasın. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah'tan sakınlanları kurtarır da zalimleri orada kurtarır. Diz üstü bırakırız buyurur Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim burada hiç kimse yoktur ki muhakkak cehenneme uğrar diyor Allah Azze ve Celle. Bunun manası hakkında tefsir ehli farklı görüşler beyan etmiştir. Burada i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette herkesin muhakkak o cehenneme gireceğini etmiştir, söylemiştir ki Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 90 ve 99'da diyor ki Entum ''Siz oraya gireceksiniz. Eğer bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi de orada ebedidir, ebedidirler.'' ''Fe avradahumunlar ve bi'ser virdul nubrud.'' Ve yine onlar cehenneme gireceklerdi. Ve o gidecekleri yer ne kadar da kötü bir yerdir diyor. Ki buradan maksat nedir? Kesinlikle o kimseler cehenneme gireceklerdir. Bundan kaçları, kurtuluşları yoktur kardeşler. <gülüyor> Selamun <gülüyor> Abdullah İbn-i diyor ki rivayetinde bir gün kendisi ağlamaya başladı diyor. Ve onu gören hanımı da onun ağlamasıyla ağlamaya başladı. Ve dedi ki Abdullah İbn-i Vallahi ben biliyorum ki herkes, muhakkak cehenneme uğrayacak, cehenneme gelecektir Ve ben bilmiyorum, ben acaba ondan kurtulacak mıyım, yoksa kurtulamayacak mıyım? Ve yine Allah Resulü Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan rivayetinde diyor ki, muhakkak her insan cehenneme girecek, sonra da oradan kurtaracak. Amellerin nispetinde, amellerin sayesinde çıkacaklardır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Abdullah'tan gelen rivayette oraya girecekler ve sonra da amellerin nispetinde oradan kurtulacaklardır demişlerdir. Başka bir rivayette Ebu'l-Ahwas Abdullah'tan rivayette diyor ki اِنَّ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Sizden hiç kimse yoktur ki muhakkak cehenneme girecektir. Cehenneme uğrayacaktır diyor. Diyor ki sırat cehennemin üzerine kurulmuş bir köprüdür diyor. Kılıçtan daha keskindir diyor. Bir topluluk orada o köprüden tıpkı bir şimşek gibi geçecektir. Bir topluluk tıpkı bir rüzgar gibi geçecektir. Üçüncü bir topluluk. Bir atın diyor hızlı bir şekilde, şahlanmış bir atın hızlı bir şekilde koşması gibi geçecek. Dördüncü bir e, topluluk da tıpkı devenin ve diğer hayvanların, binek hayvanlarının geçtiği gibi geçecek. Ve Rab, oraya menekler uğrayacaklar ve diyecek, diyecekler ki Rabbi sellim sellim, ya Rabbi selamette kıl, ya Rabbi selamette kıl diye ne yapacaktır? Dua edeceklerdir. Ve yine... Allah Resulü Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Üç çocuğu ölen bir kimse cehenneme girmeyecektir. Ancak Allah'ın yeminini yerine gelmesi için girer diyor cehenneme. Sonra Sufyan Ve inne minkum illa variduha Sizden hiç kimse yoktur ki muhakkak cehenneme girecektir. Ayeti kerimesini okumuştur. Evet. Ve yine Ebû Sümeyye diyor ki: Bizler bir Basra'dayken bu ayet hakkında görüş ayrılığına düştük diyor. Bir kavim dedi ki: Mümin asla cehenneme girmeyecektir. Diğer kavim diğer insanlar da bütün insanlar mümini ile kafiri cehenneme girecek. Sonra Allah Azze ve Celle oradan muttaki olanları kurtaracak ve zalimleri de dizüstü orada bırakacaktır dediler diyor. Ben Cabir İbni Abdullah'a bunu sordum ve dedim ki o şöyle dedi, bütün insanlar bütün insanlar Müslüman, müminiyle, kafiriyle cehenneme girecek mi konusunda biz ihtilaf ettik görüş ayrılığına düştük ve o esnada Cabir kulakların, ellerini kulaklarına tıkadı ve dedi ki... ...eğer ben şu sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duymamış isem sağır olayım. Buradaki vuruttan yani uğramaktan, girmekten kasıt girmektir diyor. Hiçbir iyilik sahibi, hiçbir kötülük sahibi günahkar yoktur ki... ...muhakkak cenne, cehenneme girecektir diyor. Ve cehennem bir mümin için soğuk ve selamet olacaktır diyor. Tıpkı İbrahim aleyhisselama e, ateşin soğuk ve selamette o selamet olduğu gibi hatta e, cehennem o soğukluğundan dolayı cehennemin sesinden, o ateşinden bir tıslama gelecektir diyor. Sonra Allah azze ve celle orada müttaki olanları Allah'tan hakkıyla korkanları kurtaracak sonra da orada zalimleri diz üstü bırakacaktır buyurur buyulmuştur. Orada bu sözü söylemiştir. Ve bu de diyor ki burada ve inne minkum illa variduha. Sizden hiç kimse yoktur ki muhakkak cehenneme uğrayacaktır. Burada Allah azze ve celle onların yani cehennemin müminler de cehenneme girecek Ama onların cehennemin ateşini yapmayacaktır? Onlara dokunmayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle onlar için orayı soğuk tutacaktır. Ama Allah Azze ve Celle'nin yemini bu şekilde ne yapacaktır? Ee, gerçekleşecektir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam ağaç altında beyat edenler inşallah cehenneme girmeyecektir diyor. Orada Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Bilakis ya Rasulallah, yani herkes cehenneme girecektir, diyor. Bunun üzerine Hafsa radıyallahu anh'a diyor ki, وَاِنَّ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِضُهَا Sizden hiç kimse yoktur ki muhakkak cehenneme girecek. Bunun üzerine Allah Rasulü aleyhissalâtu vesselâm, ثُمَّ نُنَجِّلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪ي هَا جِث۪ي Biz orada muttaki olanları Allah'tan hakkıyla korkanları kurtarırız da, sonra da zalimleri orada dizüstü bırakırız, ayeti kerimesini söylemiştir Müslüm'de gelen rivayette. Beyhakk-i Rahimullah diyor ki kardeşler burada güzgen odur ki diyor ihtimal odur ki şecere halkını ağaç altında beyat eden Müslümanları Allah Azze ve Celle orada kalmalarını nefret etmiştir. Veya da Orada herhangi bir şekilde ateşin kendilerine dokunmaları ne yapmıştır? Nefretmiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra da onları kurtarır, muttakileri kurtarırız da sadece orada zalimler kalır ve onları düzüstü orada bırakırız demiştir. Halid İbni Mi'dan ki kendisi tabinin büyüklerindedir diyor ki cennet ehli cennete girdiği zaman derler ki ya Rabbi. Sen bize ateşe girdirileceğimize dair bize vaatte bulunmadın mı? Yani her kimse, ne kadar kimse var ki muhakkak cehenneme girecektir diye bize vaatte bulunmadı mı? Ve Allah der ki diyor Bela marartum bihe vahiyye camide. Evet sizler muhakkak cehenneme uğradınız ama o anda cehennem neydi katıydı yani hareketsizdir buyuracaktır. Ve Mukatil İbn Süleyman diyor ki muhtemeldir ki Allah azze ve celle müminler için ateşi cehennemi o gün müminler için tıpkı İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ya naru kun bardan İbrahim. ey İbrahim ey ateş İbrahim için soğuk ve selamet ol dediği gibi Allah azze ve celle o günde müminlere müminler için cehenneme ...soğuk ve selametlik kılacaktır. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle... ...muhakkak her mümini, mükafiri ne yapacak? Cehenneme uğratacaktır. Ve bizleri oradan kurtulan, selamette kıldığı... ...kullarından eylesin kardeşlerim. Evet. Yine cennet ve cehennemle alakalı... ...başka bir bölüm kardeşlerim... ...müminlerin fidyesiyle alakalı... Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki kıyamet günü olduğu zaman bir mümin için diğer milletlerden Yahudisi, Hristiyanı, müşrik getirilir ve denilir ki haza fida'uke minan nar. "Senin yerine cehenneme girecek kimsedir." denilir diyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la yamutu raculun muslim Bir Müslüman öldüğü zaman, onun yerine Allah Azze ve Celle bir Hristiyanı veya bir Yahudi'yi cehenneme sokar. Ve haqqa diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'den gelen rivayette, bir kimse cennete girdirdiği zaman kendisine cehennemdeki yeri gösterilir. Ve o şekilde ne yapar? Kendisinin şükretmesi daha da fazlalaştırılır. Bir kimse de cehenneme girdirildiği zaman cennetteki gideceği yer gösterilir ki ona ne yapsın? Hasreti daha da fazlalaştırılsın. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sizden her bir kimsenin gideceği iki yer vardır. İki yeri vardır. Bir cennetteki yeri, ikincisi de Cehennemdeki yeridir diyor. Bir kimse ölür ve cehenneme girense cennet ehlinden bir tanesi onun yerini alır diyor. İşte bu da, humul İşte varis olanlar nedir? Onlardır sözüdür diyor Allah Azze ve Celle'nin. O yüzden kişinin nedir? İki tane gideceği arıyor. Ya cennet, ya cehennem. O kimse cennem, cehenneme gittiği zaman ne yapılır? Cennetteki yeri başka birisine verilir. İşte onlar da varislerdir. Sözü Mü'minun suresindeki ayet-i kerimenin manası da budur denilmiştir. Yine cennet ve cehennemle alakalı bölümlerden bir tanesi Araf halkıdır kardeşlerim. Beyhakî diyor ki İbn-i Abbas radıyallahu anhümadan rivayetinde Araf kelimesi kelime olarak yüksek bir yer demektir. Ve Hızeyfetü ibn-i Yaman'dan rivayet edildiğine göre Araf halkı ne cehenneme girmeye hak kazanmış ne de cehennete girmeye hak kazanmış kimseler. Yani ortada kalmışlar. Ne cehenneme girebilmişler ne de cennete girmişler. Yaptıkları günahlar Cehenneme girmeye yetmemiş ve yaptıkları iyilikler de cennete girmeye yetmemiş. Ne yapmışlar? ondan ortada kalmışlar. Araf halkı. Ve onlar diyor surifet absarhum tilka ashabin nar. Onların bakışları cehennem ehline çevirdiği zaman derler ki Rabbena la tege'enna ma'al kavme zalimin. Ya Rabbi bizi Zalim kavimle birlikte kılma. Ve onlar o şekildelerken yani onlar dururlar bir cennet ehline bakarlar, bir cehennem ehline bakarlar. Ya Rabbi bizi zalimlerden eyleme. Onlar bu durumdayken قُوْمُوا فَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Ve denir ki Ey kullarım cennete girin muhakkak ben sizleri bağışladım denir diyor. Ve hani İbn-i Ebi Talha ve i̇bn Abbas'tan gelen rivayette diyor ki, Allah Azze ve Celle, وَبَيْنَهُمَ حِجَاءٌ Cennet ehli ile cehennem ehli arasında bir perde vardır. وَالَاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّنْ بِس۪يمَاهُمْ Ve Araf üzerinde de, ki burada Araf'tan kasıt kardeşlerim, duvardır, onun üzerinde kimseler vardır ki, onlar hepsi nedir? Simalarından bilirler. Yani onlar cehennem ehlini yüzlerindeki siyahlıklardan ve cennet ehlini de yüzlerindeki beyazlılıklarından tanırlar diyor. Ve araf kelimesi de burada cennet ile cehennem arasındaki duvardır denilir. Lem yeduhulûha vehum yetma'ûn ve onlar nedir? Ee, giremeyecekler ama nedir? Oraya da girmeyi çok zorundayız. Arzulayacaklar. Ve yine denilmiştir ki onlar günahları çok olan kimselerdir diyor. Ve araf denilen yani o yüksek yere kaldırılırlar. Cennet ehlerine bakıldığı zaman onlarla beraber cennete girmeyi arzularlar. Cehennem ehline baktıkları zaman da Allah azze ve celleye onlardan olmaktan ve cehenneme girmekten Allah'a sığınırlar. Ve işte Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın hiçbir rahmetine ulaştırmayacağına dair yemin ettikleriniz bunlar mı yani araf ehli mi denilir diyor. Udhulul cennete la khawfun aleykum ve la entum tehzenun. Ve Allah ne yapın bugün cennete girin. Sizler için herhangi bir korku yoktur ve sizler üzülecek de değilsiniz denilmiştir. Ve وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَهُمْ Ashab-ül-a'raf halkı ne yapar? Seslenirler diyor. Ve onları ne yaparlar? Simalarından tanırlar. Ve derler ki, قَالُوا مَا اَغْنَٓا عَنْكُمْ جَمْعَكُمْ Ey kafirler! Bugün sizi topladığınız mallarınız, zenginliğiniz ne yapmamıştır? Kurtaramamıştır. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Ve sizler ne yaptınız? dünyadayken Kibirlendiniz demişlerdir. Ve bu söz kardeşlerim cennete girmeden önce Araf halkının kafirlere söyledikleri sözlerdir. Onlar cennet ehline bakarlar ki cennet, hepli, cennet ehli hep zayıf, miskin, fakir kimseler. Ve cehenneme baktıkları zaman da hep nedir dünyadayken zengin ve büyüklenmiş kimseler. Ve o zayıf kimselerle, miskinlerle, fakirlerle ne yapmışlar? Hep dalga geçmişler, alay etmişler. Ve o kafirler derler ki bunlar mı? Yani bu miskinler mi cennete girecekler? Onlar da bizimle beraber cehenneme girecek demişlerdir. Ve işte Allah Azze ve Celle'nin İşte cennete girdirmez diye yemin ettiğiniz kimseler işte biziz diyecekler ve Allah Azze ve Celle o Araf halkına rahmet cennete girin. Bugün sizin için herhangi bir üzülme, sizin için bir korku yoktur ve sizler üzüleceksiniz de değilsiniz ayeti kerimesini indirerek ne yapacaktı O Araf halkını da rahmetiyle cennetine girdirecektir inşallah. Evet, bir de cennet ve cehennemle alakalı bölümlerden bir tanesi kardeşlerim, cennet ve cehennem yaratılmış ve ehli için hazırlanmıştır. İmam Bey Hakkı Rahimullah diyor ki, bu babla alakalı, konuyla alakalı bilmemiz gereken mevzulardan bir tanesi de cennet ve cehennem yaratılmış ve ehli için hazırlanmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اُدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ muttakil", Muttakiler için hazırlanmıştır buyuruyor. Ve yine اُدَّتِ لِلْكَافِرِينَ Cehennem içinde de kafirler için hazırlanmış buyurmuştur Allah subhanu ve Teala. Demek ki hazırlanmış bir şeyin ne olması? O anda mevcut yani yaratılmış olması gerekir. Ve yine اُدَّتِ الْاَرْضُ هَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ Öyle bir cennet ki genişliği nedir? gökler ve yer kadardır diyor Allah Subhanehu ve Teala. Olmayan bir şeyin genişliği de nedir? Söz konusu değildir kardeşlerim. Azabet, e, Allah Resulü Ebu Hureyre radiyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Selam Allah Azze ve Cevde şöyle buyurdu diyor. Ben salih kullarım için hoşlarına gidecek, ve hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir zihne gelmeyen şeyler hazırladım buyurmuştur Allah, Allah azze ve celle. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Secde Suresi 17. ayetindeki kelimesini okuyor. Fe la ta'lemu nefsun ma uhfiye Hiçbir nefis onlar için gizleneni bilemez. Min qurrati a'yunin Hoşlarına gidecek cezaen bimâ kânu yâmelin. Ve bu nedir? Dünyadayken işlemiş oldukları şeylerin karşılığından başka bir şey değildir diyor. İbn-i radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü selam bir kimse öldüğü zaman kabirdeyken sabah ve akşam gideceği yer gösterilirdir. Eğer cennet ehlindeyse ona cennet, cennet gösterilir. Eğer Cennet, cehennem ehlindense ona ne yapılır? Cehennem sabah ve akşam gideceği yer ona arz olunur buyurur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve yine Beyhak İmam Beyhakkı Rahimullah ve başka bir rivayette ziyade ederek denilir ki bu senin kıyamet gününe kadar e, diriltileceğin güne kadar diriltileceğin günde senin gideceğin yerdir denilir diyor. Bu Hureyya'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle cenneti ve cehennemi yarattığı zaman Cibril'i yanına çağırır ve der ki git cennete git ve oranın ehli için cennet ehli için ne hazırladığına bir bak diyor. Ve Cibril Aleyhisselam cennete gider oraya bakar ve Allah Azze ve Celle'nin cennet ehli için neler hazırladıklarını görür. Ve der ki ya Rabbi izzetine yemin olsun ki kim burayı duyarsa muhakkak buraya girmek ister. Ve Allah Azze ve Celle cennete emreder de cennetin yolu insanların sevmediği şeylerle e, dolandırılır. Ve der ki git tekrar cennete bir bak der diyor ve o cennet ehli için hazırladıklarıma. Ve Cibril Aleyhisselam tekrar cennete bakar döner, bakar ve döner der ki, Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki ben korktum ki cennete hiç kimse giremeyecektir. Sonra Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'ı cehenneme gönderecek ve diyecek ki git, o cehenneme bak ve kafirler için, onun ehli için ne hazırladığıma bir bak diyecektir. Sonra, yıkacak, Cibril Aleyhisselam cehenneme gidecek, bakacak ve diyecek ki hep birbiri üzerine katlanmış. Sonra git tekrar bak diyecek ve diyecek ki Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki onu duyacak hiç kimse buraya girmez ki diyecek diyor. Sonra Allah Azze ve Celle cehennemin yolunu şehvetlerle donatacaktır diyor. Yani insanların dünyadayken hoşuna giden mal, araba Kadınıydı, zinasıydı, fuhşuydu, içkisiydi, insanların hoşuna gittiği ne kadar şey varsa hep şehvetlerle dolduracak. Sonra der ki Allah Azze ve Celle, git bak cehenneme ve onlar için ne hazırladığıma. Cibril Aleyhisselam tekrar gelir cehenneme bakar ve der ki Allah Azze ve Celle Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki ben korktum ki hiç kimse bundan ne yapamaz kurtulamaz ve cehenneme giriverir diyecektir diyor Evet kardeşlerim, kitap ve sünnette gelen delillere göre cennetlerin sayısı dört tanedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye dört tane cennet hazırlamıştır. Ve buyurur ki Rahman Suresi 46. ayet-i kerimesinde وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Rabbinin makamından korkanlar için iki tane cennet vardır. Sonra Allah Azze ve Celle onu vasfettir ve buyurmuştur ki وَمِنْ cenneten جَنَّةً Onlardan ayrı olarak iki tane daha cennet vardır. Ve böylelikle ne yapmıştır? Cennetin sayısı dört tane olmuştur. Ve yine Ebu Musa radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü selam Cennetani min zehep İki cennet vardır ki altındandır. اَنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا Onun kapları, kacakları ve içerisinde ne vaset altındandır? وَجَنَّتَانِ مِنْ فِدَّا Ve diğer iki cennet de gümüştendir. Onların kapları ve içindekiler de gümüştendir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Başka bir rivayette جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ نِسَّابِقِينَ Öncekiler için altından iki cennet ve sonra da Yemin sağ halkı için, kitabı sağ ver, tarafından verilenler için de Gümüşten iki cennet var duyulmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine bazı ilim ehli Cennet-ül Ma'va, Ma'va cennetinin genel bir isim olduğunu ve yine Adın cenneti, Na'im cenneti, Darul Hult ve Darul Selam da bu cennetin isimleri olarak ne yapmışlardır? Alimler saymışlardır. Yine Firdevs kelimesi bütün cennetlerin genel bir ismi olarak kabul edilmiş ve yine bazıları da o cennetin en yükseği, en yücesidir denilmiştir. En iyisini Allah haziecelle bilir. Ve yine cennetin kapıları 8 tanedir. Genel rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam 8 kapının 8 e, cehennet e, cennetin 8 kapısının cehennemin ise ...yedi kapısının olduğunu bildirmiştir. Ve yine Allah Azze ve Celle buyurur ki... ...onun yedi kapısı vardır ki... ...her kapının da oradan girmek için... ...ayrılmış bir grubu vardır diyor. Allah Azze ve Celle Hicr Suresinde. Ve yine... ...cehennemin yedi kapısı vardır ki bunlar... ...cehennem, lava, hutame, sa'ir, sakar cehennemi... Cehimmiz cehennemi ve el elhaviye diye cehennemin kapılarında isimleri bu şekilde gelmiştir. Ve yine il ilim ehli cehennem kelimesinin, cehennemin bütün katlarının isimleri olarak e zikredilmiş ve yine elhariq kelimesi de cehennemin bir ismi olarak e zikredilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, يدخل اهل الجنه الجنه جنته ehli cennete girer ve يدخل اهل النار النار ehli de cehenneme girer. Thumma yaqumu mu'azzun beynehum aralarında bir müezzin bir münadi kalkar ve der ki ya ehle'l-cenneti la mawt ey cennette ne ölüm yok bundan sonra. Ya ehle'n-nari la mawt ey cehennemde ne bundan sonra ölüm yok der. Kullun halidun fima herkes bulunduğu yerde artık ebedidir, artık ölüm yoktur diye seslenir diyor. Ve yine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam اِذَا دَخَلَ اَحْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَاَحْلُ النَّارِ النَّا Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiği zaman bin بِالْمَوْتِ Ölüm getirilir. كَأَنَّهُ كَوْشُنْ اَمْنَحُ Bir koç şeklinde ölüm getirilir diyor. Diyor. Fiyinadi munadin bir münadi şöyle seslenilir. Ya ehle'l cennete hel ta'rifun hada ayi cennete? Siz bunu tanıyor musunuz? Onlar bakarlar ve hepsi görürler. Ve derler ki evet bu ölümdür derler. Sonra alınır o koç kesilir sonra denir ki ya ehle'l cennete huludun namuk ayi cennete? Bundan sonra ölüm yok, ebedilik var. وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوضٌ وَلَا مَوْتٌ Ey cennet ehli, ölüm yok, bundan sonra ebedilik var denilir diyor. Sonra وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُدِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلًا Onlar gaflet içinde ve iman etmezlerken işin bitmiş olacağı o pışmanlık gününe karşı onları uyar denilmiştir. İşte ehl dünya kardeşlerim gaflet içerisinde. Allah'ın Senin ibadetinden, sana taatinden, sana itaat etmekten, gaflet, gaflet içerisinde olmaktan sana sığınırız ya Rabbi. O kıyamet gününe hazır hazırlan, hazırlanmadan, o kıyamet gününün gafletli, gafletinden, o kıyamet gününün azametinden sana sığınırız ya Rabbi. Muhakkabisen, işitensin, dualara icabet edensin ya Rabbi. Değerli evet kardeşlerim Allah aziecille bize rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli bizlere sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhaneke Allahumme